Burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Marit Bin Dinar. Sahibi Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Rahim er. Sorumlu yönetmen Radık Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Senaryo Mehmet Mert. Ceyine hazırlayan Niyazi Hamcı, seslendirme yönetmeni Tunca Halıcıoğlu, program yönetmeni Hüseyin Ay denir. <Gülüyor> Malik bin Dinar azbekleri, meşhur alim ve evliyalardan olup esabı kiram azbeklerini görenlerdendir. Küngesi Ebu Yahya'dır. Hicri ikinci asırda yaşamış, miladi 748 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Malik bin Dinar hazretleri, geçimini hattatlık yaparak temin ederdi. İlmi, Hasim-i Basri hazretlerinden öğrenmiş, ve onun sohbetinde kemale gelmiştir. Dine uyma hususunda son derece titiz alınır, manevi makamlarda yükselmiştir. Duası, kabul olanlardandır. Esad-ı Enes bin Malik ve İkrim Hazretlerinden ve tabiinin büyüklerinden Hasen-i Basri, Ahmet bin Kays, İbn-i Siyir'in ve daha bir çoklarından Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Basra limanında sevinçli bir telaş var. Haç kafilesini taşıyacak olan gemi hareket etmek üzere. Gemiye binenler baklıyor. ...geride kalanlar ise biraz buru... ...biraz ağlamaklı. Yolcular... ...gemiye ulaşabilmekte zorluk çekiyor. Bu telaşlı kalabalığın içinde... ...sakin ve mütevazı bir yolcu... ...geminin kıyısında durmuş... ...gemisini geçirmeye gelen birisiyle konuşuyor. Bu yolcu... ...Malik Hazretleri... ...yanındaki ise... ...talebesi Cafer bin Süleyman. Hocam... Mübarek verdilerde bizim için de dua buyurunuz. Elbette evladım. Dualar müştere gidiyor. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah evladım. İnşallah. Şu anda sizin için kıymetli olan derslerimize çalışıp ilim tahsil etmektir. Bunun eğimiyetini anlatmak için diğer talebe arkadaşlarını yarı yolda medreseye gönderdim. Umarım ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha Cafer evladım. Buyurunuz efendim. Benim için bir ev kiralasın. Bu hususta her bakımdan seni vekil tayin ettim. Siz hiç merak etmeyiniz efendim. Ah, bak neredeyse gemi kalkmak üzere. Basra altı geri dönmeye başladı. Hadi sen dolan. Bir an önce ben de bileyim. Hadi Allah'a ısmarladık evladım. Selametle gidip geliniz hocam. Ya Rabbi. Beytullah'ı görmeyi ravda Mutahara'da Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi... ...bize de nasip eyle. Bizi... ...hocam Malik Hazretleri'ne... ...tekrar sağ salim kavuştur. Amin. İşte hocam da gemiye binmek üzere. O ne? Hocamın arkasından biri yaklaşıyor. O da bize çarpan adam. Yan kesici olabilir. Ne yapıyor öyle? Aman Allah'ım parasını aldı uzaklaşıyor. Hocam farkında bile değil... Ne yapsam ki? Hırsızı yakalamalıyım. Kalabalığa karıştı. Hocama yetişeyim bari. Gemi kalkıyor. vah gemi kalktı. Hocam farkında bile değil. Bana bakıyor. Hocam! Hocam! Duyması imkansız. Bütün parası o kese Şimdi beş parasız kaldı. Ya Rabbi, hocama yardım eyle. Onu darda bırakma. Beş din ardı değil mi? Evet efendi baba. Allah Allah. Ne oldu efendi? Para keserim düşükmüşüm evladım. Hele iyice bak bakalım. Yok. Maalesef yok evladım. Limana varınca birinden ödünç alır hemen öderim. Olmaz mı? Bilmem ki. Elbette nur yüzlü bir Muhakkak yan kesiciler çarpmıştır. Nasıl da mahcup oldu. En iyisi İzhak'a belli etmeden diğer yolculara geçeyim. Hey evet, Sayfa! Ne istiyorlarım duruyorsun orada be! Haydi çabuk olsana! Eyvah! Durumu fark etti galiba. Ne o? Bir sorum mu var? Ee, şey efendim... Evladım paramı düşürmüşüm. Ya da gemiye binmeden... Ne demek yani? ücretini vermeyecek misin? Limana varınca ödünç bulup veririm. <Gülüyor> Limana varacak ödünç bulup verecek. Sen dalga mı yaşıyorsun babalık? Ne dava o sevlat? Berak konuşmayı da beş sira bir sökül. Seninle oyalanacak zaman değil. Hayda. Ama. İyi bana İsa ben Bir kötülük yapmasa bari. Seni iyi bilirim, iyi ben. Kaç ser yüzere para almaz. Nasıl böyle düşünebiliyorsun Evren? Kaç ser sira bedava seyahat etmek istersiniz? Bedava mı? Bu Müslüman'a yakışır mı? Berak şimdi bu boş nasihatleri de dinerleri ver yoksa. Allah Allah ne iştir ya Rabbi? Ah nan Allah'ım bir şey yapacak galiba. Para işi uldu mu... ...izat kimseyi affetmez. Ama. Ağa bakmayın. Eyvah. Para hısından gözü dönmüş... ...adeta kudurmuş olan bu insan... ...mübarek veliye el kaldırmıştı. Bu acımasız el... ...öyle hızlı bir şekilde... ...Malik hazretlerinin yüzüne inmişti ki... ...gemide bulunanların hiçbiri... ...bir anda ne olduğunu anlayamadı. Malik başı döndü, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılı verdi. Bayılmıştı. Beyaz sakalları dudağından sızan kana boyanmıştı. İzaksa hala acımasızca onu tekmeliyordu. Nihayet bayıldığını anladı ve durdu. Nefes nefese kalmış ve öfkeden ağzı kötünmüştu. Ne de bayıldı? ...hele bir ayıl seni denize atmazsam. Ne? Denize mi? <gülüyor> ne o Tayvan Boğuz'un kızı? Sana ne oluyor? E efendim... ...bu seferlik affetsek. Şuna bakalım. Sen kimden yana Sinan? Kimden yana? Şuraya da su dolu kovayı bana ver hadi. Bak hala bekliyor. Ne söyle? Bu yaptığınız doğru değil. O malik hazretleridir. Bu mübarek zat'a böyle davranamazsın. Serbestini ve günah adam. Bir de seni lo uğraşmayalım, mübarek zat bey. Mübarek zat ha? Ver şu kovayı bana. Ha? Şöyle bir istedim bakalım. <Gülüyor> ah, o ya Rabbi, neredeyim ben? Yel değseler ne oldu, lütf verin. Bu yaptığınız size iyilik getirmez. Çılgın adamlar bırakın Bak. onu. Durun yapmayın. Hadi. Aman Allah'ım denize doğru sürüklüyor. Dur. İyice kenara yaklaştı. Çekiyor atacak aşağı. Bak nerede olduğunu anladın <Gülüyor> şimdi? Denizdesin denizde. Seni atayım <Gülüyor> Ama Kimse ama para istemez orada senden. <Gülüyor> <emrattım. Gülüyor> denize bakın. Şuraya bakın. Balıklar. E, balıklar. Geç de, denize mi? Aa, olamaz. Hayır olamaz. Bu bu hiç suçmuş ki. Balıklar. Balıklar ağzarı yukarıda yüzüyor ki balık hepsini nazlı nazlı davranıyor. Şükür şükür dinar. dinar. O olamaz. Ben rüya yürüyor olmalıyım. Evet. Evet. Balıklar balıklar dinar getirdi. Şükür ya. Bir mübarek zat en güzel dinarları topluyor. Evel, bak. Kimi sahibine borcum 5 Beş altı bin. Bunları alayım, kâti. Hadi. Gidin artık, ey kocam. Alım. İşte beş tane. Nasıl oldu bu? Bu, bu, bu imkansız. Alım dedim. Hadi. Kek. Gerçekten de bunlar. Evde çil çil. Sihrinde ancak bu kadar yolu. Bundan sonra artık geminizde yolculuk yapamam. Sizlere olan hakkımı da helal ettim. Ama nereye gidebilirsiniz ki? Denizin ortasındayız. İniyor. Çıldırmış. Bu adam denize gidiyor. Boğulacak. Ne bu uğursun? ...yürüyor... ...denizin üzerinde yürüyor... ...Allah Allah nasil olur... ...yozlarime inanamıyorum... ...bu bu bu, bu sihir... ...sihir bu... ...yani sihrin de bu kadar yolu... ...evet... ...bu kalbi katılaşmış... ...haris adam... ...gözlerine inanamıyordu... ...oysa Malik bin Dinar hazretleri... Allah'ın yardımıyla keramet göstermiş, denizin üzerinde yürüyüp gitmişti. Akılsız İzak bunu sihir sanıyordu. Ama tayfalar işi anlamıştı. Bu büyük velinin kerameti karşısında dilleri tutulmuş, İzak'ın acımasızlıklarına göz yumdukları için pişman olmuşlardı. Tayfaların menzile vardıklarında yaptıkları ilk iş gemiyi terk etmek oldu. Parayı her şey bilen bu adama karşı yapabileceklerinin en iyisi buydu. Gemi'yi ve bu hadis adamı tayfasız bırakmak ve öyle yaptılar. Bu yüzlerce dinar zarar demekti. İzak'ın dünyası başına yıkıldı. Ne yapacağını ne edeceğini bilemedi. Yalvardı yakardı. Günlerce tayfa aradı. En sonunda boynu bükük bir halde karayoluyla Basra'ya döndü. Geminin asıl sahibi olan Salamon'a vaziyeti anlattı. Hadisenin asıl suçlusunun... ...Malik Bin Dinar olduğunu... ...defalarca söyledi. Salamon için bu kadar zarar... ...felaket demekti. Demek yemiyi topluca terk ettiler. Evet ey Salamon. Ey İzak. Bir avuç tayfayı idare edemedin ve... Durumu bir değil. Bu kadar zarar ziyan hep bir adamın yüzünden oldu öyle mi? Senin hiç mi suçun yoktur? Yok inan hiç bir suçum yok. O Malik denen zat sebep oldu bütün bunlara. Onları buyur dedi. Demek Malik diye biri sebep oldu. Anlaşılan sıradan biri değil. Öyle Salamon. Onları bir ah, Bu Müslümanlardan da günah geldi. Ah bir fırsat yetse bütün olanların intikamını alacağım ya. Evde bile rahat yok. Baksana yanımızdaki evde günlerdir tamirat yapılır. Gırksın bu yürültüden. Evet Salamon boş evi tutmuşlar. Birisi bahçeyi çapalayıp otlarını temizler. Bizim Yahudilerde de iş yok. Kaç kişiye söylediysem yanaşmadı. Hiç sor bakalım İzha. Satın mı almış yoksa kira mıdır? Tamam Salamon. Bir konuşayım bakalım. Kolayısın. Sağ olasın. Evi satın mı aldın? Hayır. Kirayla tuttum. Ee, çapalama işinde bitmek üzere. Bundan sonra gelip yerleşeceksin herhalde. Yok hayır. <Gülüyor> Hocam için tuttum. Şimdi hacda. Dönüşte oturması için hazırlıyorum burayı. Oh, Kolayın silahı değil. Hey Salomon İzak'ı çağır yemek hazır. İzak, İzak kuzum ye. Sarı'ya çağırır bizi. Tamam ben sana boğuluyorum. Allahu u Teala'ya hamdolsun ki haç farizimi yerime getirmek nasip oldu. Yarın son tavafı yapacağım. Bu mübarek mevzelerden ayrılmam çok güç olacak. Şimdi çadırıma çekilip biraz uyumak suretiyle öğlen namazına kadar kayduğule yapayım. Çadırda bir hayli sıcakmış. Şöyle uzanayım hele. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Malik bin Dinar! Acce gelen hacılardan sadece Mahmutoğlu Abdullah'ın hacci kabul edilmedi. Mahmutoğlu Abdullah'ın hacci kabul edilmedi. Git ona söyle. Git Abdullah'a söyle. Git Abdullah. Ah, bu da ne işaret? Hayırdır inşallah. Mahmutoğlu Abdullah da kim acaba? Ene bir namazı meydandeyim de. Sonra Mahmutoğlu Abdullah'a ararım. Gördüğüm zatın kafilesini nihayet buldum. Ama bir hayli de yoruldum. Şu gelen hacıya da bir sorayım. Selamın aleyküm kardeşim. Ve aleyküm selam. Mahmud oğlu Abdullah isminde bir zatı arıyorum. Mahmutoğlu Abdullah mı? Evet. Nasıl bulabilirim? Ha, e, şu görünen çadıra yaklaş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okur. Sesini duyunca anlarsın. Ey delikanlı, burada sizi dinledim. Buyurunuz efendim, birini mi aradınız? Evet, birini arıyorum. Ama neden sarardı birden? K kimi? Mahmudoğlu Abdullah'ı. Siz misiniz? Fenalaşıyor. Aa. Allah Allah. İsmini sorarsan olmaz bayıldı. Su. Su, su serpeyim yüzüne. Şu, şu ibret işime yarar. Su serpmem mi iyi geldi. Kendine geliyor. Aa. Allah. İyi misiniz? Şöyle. Şöyle otur. Şöyle. Tamam. Şimdi anlat delikanlı. İsmini sorunca niçin bayıldın? Cevap vermiyorsun. E, aradığınız kimse benim. Mahmutoğlu Abdullah benim. Ya bayılmanız? Onun hikmeti nedir? E, niçin geldiğinizi biliyorum da ondan. Ya. Evet ey Allah'ın veli kulu. Beni rüyada gördünüz. Ve yaptığım haccın kabul edilmediğini söylemeye geldiniz. Fesüphanallah. Merak ettim. Anlat hele. Ey Allah'ın veli kolu. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Anlat hele sen. Sana gönderilişimin mutlaka bir hikmeti olmalı. Ee, anlatmaktan utanıyorum. Evladım. Kimin kusuru kabahati yok ki. Allahu Teala bir daha yapmamak üzere pişman olanların bütün tevbelerini kabul edeceğini ve günahlarına affedeceğini vaat etmiştir. Ben de tevbe ettim ve 10 yıldır da ediyorum. Haşa ümidimi kesmiş değilim ama evladım. Tevbe ederken o tövbeyle ile ilgili bütün şartları da yerine getirmek gerekir. Peki de tevbede eksik olan bir taraf var. O halde anlatayım da eksiğim nedir haber verin? Hı hı. Ben bundan 10 yıl kadar önce 18-19 yaşlarında zevk ve eğlenceye düşkün ...çok zengin olma sevdalısı bir gençtim. İçkiye müptela olmuştum. Hiç unutamıyorum. Bir Ramazan şerif ayının ilk günüydü. Yine şeytana uymuş... ...içki içerek sarhoş olmuştum. Evet... ...o mübarek günde devamlı içki içerek... ...bulunduğum yere sızıp kalmışım. Kıymetini bilemediğim cefaker babacım ...gün boyu beni arayıp durmuş. Sonra beni sarhoş halde bulunca alıp eve götürmek istemiş. Ancak ben sarhoş halimle ona karşı koymuşum ve kendimde olmayarak şiddetli bir tokat vurup gözünün birini çıkartmışım. Onun kan revan içindeki feryadıyla kendime geldim. Ama iş işten çoktan geçmişti bile. Zavallı babacığımın can haraş feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. Ben kan akıyor. Babamın gözünden kan akıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayırsız evlat. Hayırsız evlat. Gözüm. Gözüm. Ata hakkın sana haram olsun. Haram olsun. Seni Allah'a havale Seni Allah'a havale O gün bugündür her yıl hacca gelir dua ve istiğfar ederim. Ama her seferinde de böyle sizin gibi bir mübarek zat gelerek haccımın kabul edilmediğini söyler bana. Eh. Evladım babanın rızasını alıp onun da helalleşmen gerek. Ne olur yardım edin bana. Peki ya Abdullah. Masaya dönüşümde babanı bulup senin için helallik isteyeceğim. Allah razı olsun efendim. Dönünce babamın bulunduğu yeri size tarif ederim. O halde hazırlan beraber dönelim. Hocam bakalım yeni evinizi beğenecek misiniz? İnşallah hayırlı işlere vesile olur. İşte geldik. Burası. Hı? Maşallah güzel de bir bahçesi varmış. Eh, hocam... Yalnız komşunuz bir Yahudi. Sonra ben farkına vardım. Olsun evladım. Biz oturmasaydık başka bir din kardeşimiz kiralayacaktı. Öyle efendim. Ağacından birlikte geldiğimiz yol arkadaşım da derslere katılacak. Onunla yakından ilgilenirsiniz. Bir müşkülü vardı alakadar olacağımı söylersiniz. Başüstüne efendim. Eşyalarınızı şöyle yerleştireyim. Salamon, Salamon. Ne? Yordum onu. Kimi yordun Nedir bu heyecan? Malik bin dinarı yordum. Ne dersin kuzum? Nerede yordun çabuk söyle. Avucunun içinde. Sana bitişik eve kiracı yılmış. Eminsin. Evet Salamon. Bir ay önce hani genç bir talebe bahçeyi çapalıyordu ya. Evet kuzum. İşte o talebe de yanında. İçeri yediler. <Gülüyor> Yemide Salamon'a verdiği binlerce dinarın zararını çok ağır diyecek. <Gülüyor> İzak. Buyur Salamon. Sen sefere çık yüzünü dört aç. Bir meteliğini bile kimseye kaptırma. Hadi. Tamam kuzum. Aa bak bak işte evden çıkmış yürüyor. Yurdun mu Salamon? Aa yurdum İzak yürüdüm. Ama o da beni görecek. Ben Malik bin Dinar'ım ya Eba Abdullah. Malik bin Dinar mı? Geliyorum. geldim. Hoş geldin. Ben Abdullah'ın babası Mahmud'um. Fakirhaneme şeref verdiniz. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurun. Ya Mahmud. Ziyaretimin sebebi oğlunuz Abdullah içindir. Resulullah mı? Öyle bir oğlum yok benim. On yıl önce sildim onu defterimden. Baksanıza gözümü ne hale getirdi. Biliyorum, biliyorum. Abdullah her şeyi anlattı bana. O zaman hesabını ahirette versin. Ahiret? Dehşetli gün. Hayır. Affetmeyeceğim onu ya Malik. Evet. Yani oğlunuzun şuursuzca yaptığı bir işe karşılık... ...siz de onun cehennemde yanmasına... ...seyirci kalıyorsunuz. Öyle mi? Siz peygamber efendimiz zamanında yaşamış... ...Arkame'nin ölümünü bilir misiniz? Hatırlayamadım ya Malik. Arkame... ...hep taat üzere bulunan... ...ve yaz kış oruç tutan bir gençti. Bir gün fenalaşarak... ...dili tutuldu. Öleceğini anlayan ashab... ...durumu sevgili peygamberimize haber verdiler. Dilinin tutulduğunu... ...ve kelime-i getiremediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz... ...Alkame'nin annesi babası var mı buyurdular. Bir annesi var denince de getirmelerini emrettiler. Alkame'nin annesi sevgili peygamberimizin huzurlarına gelince... ...oğlunu sordular ondan. Annesi Alkame haklarıma riayet etmedi. Ona olan hakkımı helal etmem deyince... ...âlemlerin efendisi... ...ey Bilal ashabı topla... ...etraftan odun toplasınlar... Arkemeyi yakacağız çünkü annesi ondan razı değildir buyurdular. Bu durum karşısında arkemenin annesi ya Resulullah oğlumu gözümün önünde mi yakacaksınız kalbim buna nasıl dayanabilir deyince Resulullah Efendimiz cehennemin ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati makbul değildir buyurdular. Bu üzerine kadın feryat edip ya Resulullah ben oğlumdan razı oldum. Ve hakkımı ona helal ettim dedi ve eve gitti. Bundan sonra alkemenin dilinin çözüldüğü ve kelime-i şehadet getirerek ahirete intikal ettiği görüldü. Ya yani oğlum Abdullah da böyle mi olacak demek istiyorsunuz? Ya. Peki şimdi bana müsaade gideyim artık. Ama şunu unutma ki Allah-u Teala affedicidir. Affedenleri sever. dayım. Biraz işim var. Bu akan pis sularla mı işin vardır? Ya ne sandın be kuzum? Aa, pis suları komşunun duvarının dibine akıtmışsın be kuzum. Aa, sahiden de ciddi ciddi akıtmaya devam ediyor. Ne demek oluyor bütün bunlar Salamon? Bu pis sular sokakları tırleticiyle bahçeye artık daha iyi olmaz mı be kuzum? Sen bahçeyi değil adamcağızın evinin duvarına akıtmışsın be kuzum. Bir ay bile duramadı evinde. En aleme rezil edecek bizi. Ah Salamon. Yiğit hey, tarihe. Söyleyip durma başımda be kuzum. Bu hafta pis suların akıntısı daha da arttı. <Gülüyor> Duvarın dibine ilave kap koymam icap edecek. Artık sırf sabahları temizlemem de kifayet etmiyor. Tamam. Temizleme ve süpürme işi tamam oldu. Fena kokuları yok etmek için biraz da gül suyu serptik mi... ...bugünkü işim tamam. Kim o? Benim hocam. ...Cafer bin Süleyman. Bu saatte hayırdır inşallah. Girin evlat. Girin. Buyur. Buyur. Aman Allah. Hocam duvarlar su içinde. Çok da kötü kokuyor. Evet. Komşum olan Yahudi'nin bahçesine bitişik duvardan geliyor. Ama evi tuttuğum zaman böyle bir şey yoktu. Nasıl olur? İki haftadan beri akıyor. Ama bugünlerde daha da çoğaldı. Bunda mutlaka bir iş var hocam. Müsaade ederseniz araştırın. Aa, hayır, hayır. İnsanları rahatsız etmek uygun olmaz. Bize düşen komşudan gelen sıkıntılara katlanmaktır. <gülüyor> Mübarek hocama bula bula bu evi buldum. Yazıklar olsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Cafer evladım hadi geç şöyle geç. Sanki donuk kaldın. Vaki olan da hayır vardır. Hadi geç. Ee Böyle eve kadar geldiğinize göre bir müşkülünüz olmadı. Hocam, Abdullah... Ne oldu Abdullah'a? Aniden fenalaştı. Babasını sayıklıyor. Ya. Ne olur baba gel. Sen de benim gözümü çıkardı deyip duruyor. İsteği üzerine evine götürdük. Sen hemen Abdullah'ın yanına dedin. Ben de babasını alıp geleyim. Peki hocam. Mon bir o baş bir bu baş ne gidip gelirsin sinirime dokunuyor. Ne oldu sana kızım söylesene. Yok bir şey. Yok yok vardır bir derdin. Kasten yapar be. Evet bile bile kasten yapıyor. Kim kasten yapıyor sana kuzum. Bütün bütüne huzur bırakmadı bu adam bende. Aa, anladım komşudan bahsediyorsun. Ee? Adamı sana bir şey dedi yok ki. Al kuzum Salamon. Hep sen kendi kendine yapıp ediyorsun. Sonra da işte böyle oluyor. E zaten sinirime giden de bu. İyi be kuzum. Yani sana bağırsın çağırsın kavga mı etsin? Evet kavga etsin. Bağırsın çağırsın. Kadıya şikayet etsin. Tek yapsa rahat edeceğim. Salamon kuzum emin ol aklından zorun var zeni. Öf be. Duvarlarını kirletiyorum. Sabah kalkıyorum. Bakıyorum temizlemiş. ...bütün pis kokuşmuş suları bahçeden evinin içine bağladım... ...yine de sese daha yoktu be kuzum. Ah Müslümanların ahlakı böyle kuzum. Eee saçma. Bu adam bana inat olsun diye yapıyor. Yoksa kim dayanır bu yapılanlara? Ama yürecek o. Böyle kasıtlı davranmak neymiş yürecek. Bakalım bu yapacaklarıma da dayanacak mı? Kuzum Salomon, o sabırlı, sen de inatçısın. Farkınız bu. Hocam, Elhamdülillah, çabuk geldiniz. Evet, Abdullah'ın babası da geldi. Hastanın durumu nasıl? İçerideki odada. Arada bir kendine geliyor ve yine aynı şekilde sayıklıyor. Ya Mahmud, Düşün ki kıyamet kopmuş. Oğlunuz Abdullah'ı tutmuş cehenneme götürüyorlar. Ve sen de onu görüyorsun. Bu halde onu görsen üzülmezsin. Elbette üzülürüm. Ey Allah'ın dostu. Hangi babanın yüreği evladını o halde görmeye dayanırsın. Şu anda oğlun Abdullah da bu durumda. Ama sen hala onu affetmiyorsun. Siz... Hazırda olan Müslümanlar şahit olunuz ki. Oğlumu affettim. Ve ata hakkımı da helal ettim. Elhamdülillah. Hadi gel şimdi haftana yanına gel. Abdullah ben geldim. Malik bin Dinar. Hoş geldiniz efendim. Sana bir müjdem var. Baban seni affetti. Beni, beni affetti demek. Evet. Hem de yanımızda. seni görmeye geldi. Babam burada demek. Ah, ah. Yine bayıldım. Ha. Evladım, şehpare, seni affettim. Baba hakkımı da helal ettim. Üzülme. Artık. Öyle zannediyorum ki bu onun ölüm hastalığı. Ayıldar için mi böyle diyorsunuz? Hayır. Baksanıza üzerinde bütün ölüm halleri mevcut. Burnu kıvrılmış, şakakları çukurlaşmış, ayakları ise gevşeyip uzamış. Ne olur ey Allah'ın beli kulu. Yardım et de şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Dünyada çok çekmiş... ...bir de ahirette çekmesin. Ah. Kendine geliyor efendim. Baba. Ah Abdullah... ...evladım... ...baba... ...babacığım... ...buyur evladım... ...buyur cefarem... ...babam... ...lütfen yaklaş... ...şöyle yanıma gel. yine evladım... geçici olan dünyadan ebedi olan ahirete gidiyorum. Şimdi konuşarak kendini yorma. İnşallah iyileşeceksin. Hep beraber olacağız. Bu dediğiniz inşallah ahirette olur evladım. Hadi üzme kendini. Babacığım sizden bir istirhamım olacak. Buyur evladım söyle. Ne olur? Gel sen de benim gözümü çıkar, çıkar ki kıyametin o dehşetli gününe kalmasın. Oğlum, evladım, delirdi olsun sen. öyledim ya. Ne olur babacığım. ne olur bu isteğimi geri çevirme. Ne olur, çevirme, çevirme ya Malik Abdullah sen konuş. Onu teşkil Ya Abdullah. Baban seni bağışladığını tekrar tekrar söyledi. Bizi de şahit tut. Kalbin rahat etsin artık. Elhamdülillah bu günleri de gördüm. Siz gelmeden önce baygın haldeken başucumda duran ve elinde topuzu bulunan bir melek. Baban senden razı değil. Bu topuzda senin başına vuracağım diyor ve sürekli beni korkutuyordu. Siz müjdeyi verdikten sonraki bayılmandaysa elinde yeşil bir mendil bulunan melek de Allahu Teala senden razı oldu diyor. Oh, oh, oh. Ve işkembesi fikri de iyi ki hatırıma geldi. <Gülüyor> oh, amma da be. <Gülüyor> Malik bin Dina Sabahley'in kapısının önünde yürünce nasıl da şaşıracak. duyabilir şu dikenleri de yoluna atayım şükür çöp de hazır oh, şöyle döktük mi? <gülüyor> <gülüyor> sabahleyin kim bilir nasıl bağırıp çağıracak <gülüyor> işte pis suyarın akıntısı de tamam Selamon evet. sen yatmıyor muydun? E şöyle biraz hava alayım dedim de. Gecenin bu vaktinde <gülüyor> ha. <gülüyor> Uuh, çıldırmazsam iyi. <gülüyor> Selamon. Selamon. E Salamon kuzum dışarıda öyle oldu. Sen hala yatıyorsun Salamon. <gülüyor> Yarı gecelere kadar dışarıda dolaş. Sonra da ölene kadar uyu Kuzum Salamon. <gülüyor> Salamon. <gülüyor> ne var be? Yüneş de hali yükselmiş. Sariye. Sariye kuzum. Ah, nihayet. Beni arayan oldu mu? Yani e, bağırıp çağıran e, yani şey yani e, e, komşu yani. Ah, ne? Evet oldu. E, nedir değil. Tahmin etmiştim zaten. Salamon uyan be kuzum ne diyorsun sen? Ne? Bağıran bendim ben. Ne? Yani dışarıdan sesler gelmedi mi? Komşumuz Malik bağırıp çağırmadı mı? Ne sesinden bahsediyorsun sen kuzum? Seslenen bendim dedim ya. Demek değişen bir şey yok. O işin aslını bugün öğrenmeliyim. Ben gidiyorum. Nereye? Uyur gezer oldu galiba. Uyan Salamon, uyan. Uyan artık. Öfbe. be. Tahminimin tam bütün pislikleri temizlemiş. Dikenleri yollardan almış. Hiçbir sese de yok. Olacak şey değil. Oh. Buyur. Buyur komşu. Hayırdır inşallah? E, şöyle geçerken bir hal hatır edeyim dedim de. Ha. <gülüyor> e, malum işten güçten bir türlü fırsat olup ziyaret edemedim de. Olsun. <gülüyor> Olsun komşu. Şimdi geldi. E, komşu be kuzu. Sanki senin evinde çok ağır bir koku var. Evet, evet komşu. Duvardaki sızıntı ve akıntılardan geliyor. E, e, duvardan mı? E, ele bakayım be kuzu. Elbette. Buyur bak. Vah vah vah vah. Duvallar yerler pis sular içinde. E hem de benim evin tarafından geliyor. Her zaman böyle mi komşu? Evet. Sanıyorum senin bahçenden su akıyor. E peki niçin haber vermesin be kuzum? Dinimiz komşudan gelen sıkıntılara sabretmemizi emreder komşu. Bu sebeple mi susarsın? <gülüyor> Başka ne olabilir? Ama hiç de yapmacık bir hali yok. Ee, e, yani bir aydan beri böylece sıkıntıyı çekmen dininizin bu emri yüzünden mi? Hiç şüper olmasın komşum. Ee, yani ben sanıyordum ki... Ey komşum, bu işi fazla büyütmene gerek yok. Gel şöyle içeri böyle. Hem evet, komşular arasında olur böyle şeyler. Hadi... Şaşka şaşka bakıp durma. Başka bir zaman komşu. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim. Peki, Peki ama... ...gene beklerim komşu. <Gülüyor> Salamon ne oldu sana? Evin içinde bir o baş bir bu baş. Ah, i̇ki haftadır ne yediği yedik... ...ne içtiğin içtik. Doğru dürüst uykuda uyumuyorsun kuzum. Zihnim çok meşguldür. Komşumuz Malik bin Dinar'la ilgili diyeceğim. Ama pek benzemiyor. Evine pis sular akıtmak. çöp atmak. Hatta devel eşini bahçeye bırakmak. Bütün bunları terk etti. Yoksa... Yoksa... Yeni akla hayale gelmedik bir fenalık mı düşünüyorsun? Bıktım bre kuzum. Bıktım bunlardan. Salamon ben yatmaya gidiyorum. İyi, i̇yi iyi Para. Hırs. Hakka tecavüz. Bunlar insanlık mı? Şu Müslümanların ne güzel bir hayatı var. Ya komşum Malik bin Dinar. İnsan değil de sanki yökten inmiş bir melek. Ona vermediğim sıkıntı kalmadı. Bir gün bile olsun kapımıza gelip söz etmedi. Halbuki bu sıkıntılara kim dayanabilir ki? Ah, bu böyle daha ne kadar devam edecek? Yecenin bir yarısı ama olsun onunla. Komşum Malik bin Dinar'la bir daha görüşmeliyim. ...nı sırfı iple tutturmuş. Her yer açık. Ama gecenin bu saatince de rahatsız etmem uygun olmaz. Yeri döneyim, hele sabah görüşürüm. Oh komşum... ...tekrar ziyaretime geldiniz demek... ...ne iyi Evet ya Malik... ...şöyle bir uğradım... ...kapıyı da açık yorunca... ...ama sadece iple tutturmuştum. <gülüyor> Hayvanların girmeyeceğini bilsem... ...onu da bağlamazdım komşum. Eğer müsaadeniz olursa... ...içeriden evinizi tamir ettireyim. Ey komşum... ...niyet hayır... ...akıbet hayır. Öyle içeri gir bakalım bir otur. He... <gülüyor> Geçen seferki gelişinde bir dahaki ziyaretinde demiştiniz. Hadi buyurun. Buyur. Ya Mali, önceki gelişimde anladım ki siz bana inat olsun diye değil, inandığınız dinin hükümlerine göre hareket ediyorsunuz. Bu durum beni uzun uzun düşündürdü. Ee, nasıl bir neticeye vardınız? Kabul etsek de, etmesek de, İslamiyet'in hak din olduğunu, sizdeki bu güzel ahlakı gördükten sonra daha iyi anladın. Ey güzel komşum, bu sözlerinizden hidayet kokuları geliyor. Komşuluğumuza gelince, Allahu Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bolluk ve darlıkta ikram edenleri, öfkelerini belli etmeyenleri. İnsanların kusurlarını bağışlayanları sevdiğini bildiriyor. Ayrıca sevgili peygamber efendimiz, komşunun komşuda birçok hakkının bulunduğunu beyan ederek, komşuluk hakkını gözetenler tam Müslüman olur buyuruyor. Ya Mali, nedir bu haklar? Komşu borç istediği zaman vermek. Çağırınca davetine icabet etmek. Hastalanınca halini hatırını sormak. Gerektiği zaman yardımına koşmak, üzüntülü anında teselli etmek. Bir güzel şeyler bunlar. Ayrıca, sevinç anında sevincine ortak olmak ve yolculuğa çıkınca evine göz kulak olmak. <gülüyor> Bir de komşudan gelen sıkıntılara katlanmak ve onunla münakaşa etmemek. Ey Salomon! ...ben sadece bu sonuncu emre riayet etmeye çalıştım. Hepsi bu kadar. Size bu sıkıntıları verdiğim için... ...şu anda kendimi ne kadar... Ama... Canım, sürme. Bu uyundan tezi yok. Hemen bu akıntı yerlerini onarmak istiyorum. Bir de... Evet, bir de... He? ...Müslüman olmak istiyorum. Sizler gibi olmak istiyorum. Hiçmişimi unutmak istiyorum. Yaptıklarımdan utanç duyuyorum. Daha ne bekliyorsun öyleyse. Hadi buyur tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey diyar kardeşim. Bundan böyle komşuluk hakkınız bir iken şimdi iki oldu. Zira Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Müslüman komşusunun iki hakkı, akraba olan komşusunun üç hakkı vardır buyurmuştur. Bir hakkınız daha var üzerimizde. Ya Malik sizde ne kadar çok hakkım varmış meğer. Evet İslamiyet böyle işte. Bir hakkınız da sana güzel bir Müslüman ismi kılmak. Süleyman olsun ismeniz. Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın ismi. Evet. Mübarek olsun. Ya Malik. Hemen eve gidip çekici malayı kazmayı getirip akıttığım pislikleri kendi ellerimle temizlemek istiyorum. Bir de hanımım söyleyeyim de o da Müslüman olsun. Peki kardeşim. İnşallah dediğiniz gibi olur. ...diyorsun öyle? E, ben şey... Müslümanlar gibi... diz kurmuş... ...ellerini de açmış dua mı ediyorsun? Evet Salamun... ...içime fenalıklar, sıkıntılar çıktı. Seni düşündüm. E, bir de Müslümanları... ...karar verdim... ...sövsen de, sövsen de, kovsan da. Kariye, kuzum... E, ...neler diyorsun sen? Evet Salamun... ...Müslüman olacağım. Benim huzura ihtiyacım yok mu kuzum? Ne saadet Allah'ım. Ne saadet. Malik bin Dinar hazretlerinin bereketi hep bunlar. Sariye kuzum. Yaklaşma bana. Evet kararım kesin. Müslüman olacağım. Sariye kuzum. Ben... Ben Müslüman oldum. E? Ben huzur buldum. Aa, ne dedi? Ne Selam'ın kuzum? Evet kuzum. İsmim de Süleyman. <Gülüyor> Hocam Malik bin Dünar Hazretleri de... Her fani gibi bir gün ebedi aleme göç eyledi. Halleri, amelleri bir mektepti bizim için. Halen de sözleri ve halleri birer rehber olmaya devam ediyor. Mesela faydası olmayan bir şeyle karşılaşsam onun sözlerini hatırlarım. Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalpleri karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Bir gün başkalarının aleyhindeki konuşmalardan sormuştum. İnsan kendisi salih olmadığı halde, salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa, başka günahı olmasa bile bu ona yetişir. Yine bir gün her tarafı bulutlar kaplamış, yağmurun habercisi gök gürültüleri duyulmaya başlamıştı. Buyurdu ki, Halk bulut görünce, gök gürleyince, Yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım. Bir seferinde dünyada en güzel kazancın ne olduğunu sordum. Şu üç şey dünyada en güzel kazançlardandır. Birincisi, Allah adamlarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşiyle sohbet etmek. İkincisi, geceleri teheccüd namazı kılmak. Ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Allah-u Teala'yı hiç unutmayıp zikretmek. Bir defasında da dünyadaki kötülüklerden sual etmiştim. Şu beş şey vardır ki bedbahtlığın alametidir. Gözün yaşarmaması. Kalbin katı olması. Hayarsızlık. Dünyaya düşkün olmak. Ve dünya için ...canımdan endişe etmek. Bir gün hocama... ...kalbi öldüren şeylerden sormuştum. Evladım... ...şu üç şey kalbi öldürür. Çok yemek... ...çok uyumak... ...ve çok konuşmak. Bir defasında... ...hocam bugün nasıl sabahladınız... ...diye sormuştum... ...ve verilen cevabı... ...hiç ama hiç unutamıyorum. Evladım... Öyle bir halde semahladık ki ömrüm kısalıyor günahlarımsa artıyor. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.